1325 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, hadislerini halka rivayet edenlere dua etmesi, Allah'ın Resulü, Ya Rabbe, benim halifelerime merhamet et, diye dua etti. Ey Allah'ın Resulü, senin halifelerin kimlerdir, dedik, Hazreti Peygamber, onlar benden sonra gelirler, hadislerimi rivayet ederler, halka onları öğretirler, buyurdu.